Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina emma ba'd. 27.09.2009 Üç esas derslerimizin beşinci dersi tevfik Allah'tan. Evet okuyalım abi orayı. Bugün alacağımız yer şuraya kadar. Burayı okusan komple yeter inşallah. İbade çeşitli kadar değil mi? Hı hı.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 Yok. Öyle bir şey ben 3 esaslı da bilmiyorum Allah yani. Başka nuska da varsa. Evet. Şimdi e, diyor ki müellif rahim Allah. biraz geriye alalım bunu. Biz yani bir biraz öncesini okuyorum ki bağlantısı 3 esaslıdaki bağlantısı belli olsun inşallah. Şimdi <gülüyor> Müellif e, demişti ki feiza kıleleke bime araft rabbek Bir sana derse ki sen Rabbini neyle bildin? Neyle bilirsin Rabbini? Derse sana Fekul sen de de ki bi ayatihi onun ayetleriyle bilirim Rabbimi Ayetleriyle bilirim Ve mahlukatihi ve yaratıklarıyla bilirim Rabbimi Şimdi ayetlerine örnek veriyor diyor ki Ve min ayatihi Ayetlerinden şu örnekler vardır Allah'ın ayetlerinden Şimdi bu özellikle ayet diyor Ayete neden ayetlenmiş? Ayet aslen alamet demek Bütün bu her şey Allah Azze ve Celle'nin varlığını alamet olduğu için bu isme almıştır. Tamam? Şimdi ayetlerine şunu örnek veriyor: Gece, gündüz, güneş, ay. Bunu örneği veren kim? Muhammed bin Abdullah. Bu örneği veriyor. Sonra diyor ki: Omin makhluqatihi mahlukatlarına da şu örnek vardır: Assemawat ussebu vel aradun assebe. Yedi kat sema, yedi kat gök. Şimdi zaten yedi kat gök Kur'an-ı Kerim'de mevcut.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 Rabbi tanıtırken şu ayeti veriyor. Diyor ki اِنَّ رَبُّكُمُ اللّٰهُ لَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضَ فِي سِتَتَ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ Rabbiniz yeri göğü yaratmıştır. Altı günde sonra arşı istiva etmiştir. Bunların hepsini anlattık. Sonra ondan sonra Rabbi anlatırken ne dedi işte bugünkü dersimiz. Diyor ki وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ Rabb ibadet edilen demek. Rabb ibadet edilen demek. Şimdi bakın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 O zaman almadık ki Kur'an-ı Kerim'deki ilk emri de budur. Şimdi ayete devam edelim inşallah. Ya eyühennasu ubudu rabbakumul lezi halakakum vel lezine min qablikum le'alakum tettekun. Ey iman edenler, şey ey insanlar, sizi ve sizden önceki Rab'i, ey sizi ve sizden önceki yaratanları, yaratan Rabbinize ibadet edin umulur ki sakınırsınız. El lezi orabki bakın. El lezi ceale lekumul arda firashen. Yani sizin için bir döşek kıldı. Ve sema'a ve semayı da ne yaptı üzerinize bir bina olarak tayin etti. Ve enzele mines sema'i ma'an semadan su indirdi. Bakın bu burada duracağız. Tamam? Mı? Semadan su indirdi. Dersimizin bütün kısmını sadece buraya ayıracağız. Semadan su indirdi ne demek? Bunu anlatacağız. Tabi ayeti tamamladıktan sonra dersi biteceği için kısa. Fe ahrace bihi min es Bu suyla size ne? Yerinizden semeratlar çıkardı işte. Ürünler çıkardı sizin için.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 Bugün insanların dediği gibi Mekkeli müşriklerin rububiyetten daha haberi yoktur. Rubiyette yani rububiyette Allah'ı inkar ederlerdi vesaire. Allah azze ve celle net söylüyor? Bu Kur'an'daki en net ayetlerden bir tanesidir. Mekkeli müşriklerin de rububiyete tevhidini ikrar ettiklerine dair. Bildiğiniz halde bütün bunları. Bu entum ta'lemun burada hal olarak gelmiş. Allah'a ortaklar koşmayın diyor. Fe lâ endeden Allah'a sakın ortaklar koşmayın bunları bildiğiniz halde. Demek ki bunların hepsini biliyorlardı.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 Bu adam ey İmam-ı Rabbani derken ahe. Kendisinden bir zararın kaldırılmasını istiyor, değil mi? Zarar ve fayda verme tevhidin hangi kısmı ileydi? Rububiyet Bu adam ona ne sıfatı verdi? Rubiyet tevhid. he? Rububiyet Güzel. Peki Rubiyet tevhidin direkt diğer bir tarifi de neydi? Yani şey diğer tarifi diyorum. Tarifinin tamamı neydi? Allah'ı fiillerinde bilmek. <gülüyor> Bu fiillerine Allah'ın dirilten, öldüren, her şeyi gören, değil mi?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 Ee, son dediğim gibi başta şuraya değineceğiz Burakça inşallah. Allah ne dedi? sema'e <gülüyor> بِنَاً Biz sizin e, semayı üzerinize bina ettik ve اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاً Gökten de su indirdik. Şimdi bakın bu niçin önemli arkadaşlar? Şimdi bakın. Cari hadisi var mesela bizim bildiğimiz. Nebi Saselem diyor ki Allah nerededir? O da diyor ki semada. Şimdi bunu çeşitli şekilde itirazla bu, bizim bu istilal ettiğimiz bu rivayetten istilal ettiğimiz Allah'ın semada olduğuna dair istilal ettiğimiz bu rivayeti çürütmek için mesela Ehl-i Sünnet'e mukalif birçok kişiden mesela çeşitli itirazlar görebiliriz. Bu itirazların biz bir kısmını geçmiş derslerimize söyledik ama Yeri gelmişken burada itirazlarından bir tanesini daha gündeme getireceğiz inşallah. Bunlar diyorlar ki şimdi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 üst bölgesi olduğu için. Yeryüzünde hatta öyle bir ileri gitmişlerdir ki ekin veriyorlar ya böyle çimler falan bitiyor vesaire. Böyle tohumlar falan bitiyor. Onlara bile sema ismini vermişler yerdeki otlara. Yerden yükseldiği için. Her şeyin sema olduğuna dair Kur'an'dan da şeyler var yüksek. Mesela kelimeten tayyibeten, keşeceratint tayyibetin sabitun ve feruha fissema. Güzel söz neye benzer? Güzel ağaca benzer. Aslı kökü sabittir. Dalları nerede?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 Çünkü sema yesmu sumu ven. sema yesmu muven ven kelimelerinden almıştır sema ismi. Hani biz mesela e, Türkçe'de de kullanırız. Geldi, gelmek, geliyorlar. Mesela gelmek, geliyorlar. Ekler var hep böyle değil mi? Yani anlayın diye kaba tabirle. Arapçada da böyle. Yani kelime e, değişik şeylere uğramış. Sarfi şeylere uğramış. Şimdi diyoruz ki sema yesmu muven ven sema yesmu sumu ven. yani sema e, yükseldi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 Yükseklik olan semayi. Bence üstü... Mebni olan semayi. Üstü... Mebni. Mebni. Mebni. Şimdi keşke tahta olsaydı işte. Evde olmayınca biz normalde tahtayla şey yapıyoruz. Belki dersleri takip edenler biliyorlar yani. Şimdi bakın. ikisi de... caiz. Şimdi bakın. ikisi de caiz. Neden? Şimdi yükseklik veya...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 Kelam elinden, felsefe elinden çıkmış. Adam diyor ki soruyorsun. Cari Allah semadadır demiş. Sema nedir diyor. Hı. O yüzden e, bir insan dese ki şimdi kime? Kâşif sema nedir dese birisi ne dersin? Sema nedir? Şimdi, yatım, yoksa, Öğrendiğimiz bir şey üzere. yükseklikte. Yükseklik yükseklik e, Bina edilmiş. Bina edilen evet. Mesela bir insan dese ki sema...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 Şimdi Allah semada de sanki içine dahil olmuş diyor. Bu, bu i̇şte bak, iş işte biz abi. ne diyoruz? Bu tercüme de, tercüme de pek önemli değil. Arap da olsan bu, böyle biz. biraz yanlış anlayabilirsin. O yüzden biz ne diyoruz? Her zaman söylediğime geliyoruz. Bu kadar Müslüm okuduğun zaman hataya düşüyorsun. Hatta bazen küfri şeyler dahi anlıyorsun. İtiraz geliyor. Al örnek mesela bir tane. Anlatabiliyor muyum? Farklı anlayan var. Adam diyor ki ben dünya semasına inmeyi yıllarca şey olarak aldım. İşte bu bulutları şuralara iniyor Allah. Öyle anlamış adam. Bu yıldızların oralara falan. Anlatabiliyor muyum?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 bir şeyler onun üzerinde kalıyor. Bu ne olmuş olur? Allah'a ulûf sıfatından ne yaptın? İptal ettin her. Şeyi. Bunu yok mu şereften bu türlü hata e, hatayı yapan çıkmış. Ama müteahhirler çıkmış daha sonradan gelenler çıkmış mesela. Ha bunlar hata etmiştir. Bu normal. Evet. Biz eskiden yedi kat sema değil mi? Okullarda falan böyle dünyanın üzerinde işte tabakalar var ya. Atmosfer, statosfer... Işte. Evet.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 Ama keyfiyeti nefiyediyorlar. Ebu Tabi. Bütün hepsi sadece Ebu Hanifi değil bütün selefe bunu nispet ediyorlar. Hı. Çok var geçmişte mutahhirlerden gelip selefenin. İzmir İbni Teymiye diyor ki işte Mufavvidanın kavli Muaddila'nın kavlinden daha şerlidir. Aşe. Daha şerlidir diyor. Çünkü en azından Muaddila ne yapıyor ahi? Evet diyor bunun bir manası var ama ben bunun manasını bir şekilde değiştiriyorum. Tevil ediyorum. Mufavvida mananın manayı da nefiyediyor. Manası yoktur diyor.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 Ha, istiva malum. Demek ki malum. Neyim malum? Yani Arap dilinde dilde nedir? Ama vel keyfu meçhul. Keyfiyetinin meçhul olduğunu söylüyor. Buyurun. Yanlış anlaşıldı bence. Buhari bu en muhavvi reddediyor yani. Allah semada mı? Sema yerdimdir gökler. Bilmiyorum diye. Tabii. o yüzden diyorum ya selefin Selefin mezhebi dildir yani bu Bakın onlar genelde hep şöyle lafızları getirirler. Zaten bu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 İşte emirruha kema caet lafızları var hep. Bu isim sıfat naslarını geldiği gibi geçiştiriniz. Ahmet, şey Ahmet ibn Hanbel'den hatta manası şekilde geçiştiriniz var. Selef'ten. İşte bunu değil bak işte Selef demiş ki bunların manası yok. Ama senin biraz önce söylediğin Ahmet ibn Hanbel'in söylediği o lafız sıva malumdur. Ee, bu aslında onun çok değil. değil. Malum. Bak şimdi ona sana şöyle de yaklaşabilir bidat mesela. der ki oradaki işte malumu anlatıyorlar tamam yani diyorlar ki evet istiva malumdur akı yani nedir malum İstiva Kuranda vardır yani hani ayet olarak malumdur ama manası Öyle. yok anladın mı ama yapıyorlar ama, onu. ama mesela anladın mı yani yapıyorlar şimdi onu onu yapar iki bidat eyler zaman nedir dedik bidat eler yani maliy takmam der şaz kalmıştır sellif arasında ama daha daha geniş anlamak için bak ahi. olaya şimdi ne diyorlar bunlar emir ru herkem geldiği gibi alın bir lafız neyle gelir Nasıl? Manasıyla gelir. Manası. Bir lafız yani Arap bir lafızı bir şeye koyarken lafız ne ifade etsin diye koyar? Bir mana ifade etsin. O zaman lafız manayla beraber mi gelir manası mı gelir lafız? Manası. Manayla. manayla. Heh, o zaman geldiği gibi geçiştirin dediği zaman. Yani ne? Sen eğer sadece buna lafız dersen sen geldiği gibi geçtirmemiş olursun. Geldiği gibi geçtirmek için manayla beraber geçtirmen lazım. Ha musun? biliyor muyum? Burada işken. E tabi işgel. E lafı zaten bir manaya, manaya delalet, delalet etsin, etsin diye konmuştur. Senin mesela şu göz kaş e, vesaire saçtan oluşan bu or organa ne isim vermiş Arap? Raas kelimesi vermiş. Raas kelimesini vermiş lafsını bir manaya delalet etsin diye. Nedir o bana? İşte insanın insan içinde göz olan, kaş olan işte insanın bir uzvu. Bir de Allah'ın zaten manasız bir lafız kullanmasının ona da yakışmak. Biz insana bile diyoruz ki manası konuşmuyor. Zaten Şeyhül İslam o yüzden diyor. Yani bunlar diyor. O yüzden diyorlar ki e ehl-ü diyorlar selefe. Teçhil, ce cehalet ehli. Ama bunu övgü manasında söylüyorlar. Yani ne? Manasını bilmeyiz biz bunun. Yani teçhil ehli. Cehalet ehli gibi. O yüzden e, i̇bn Teymiye bunlarla çok güzel. E, bu mesela i̇bn Teymiye'nin bunlara reddiyesine bakmak için birçok kitabım var. En güzel kitaplarından bir tanesi. Muktasar da olsa çok güzeldir. Kaidetül Murrakeşiyye diye bir kitabı var i̇bn Onu okuyacağız yani ileride. Niyetimiz var. Okutmak istediğimiz metinler arasında inşallah. Orada Mufavidayı güzel reddiyeler var. Başka yerlerde de var. Yine Tedimuriye'de de bakılabilir. Var. Yine Mecmur Fetavah'ın sair yerlerinde. Ondan sonra Der-u Ta'ad-ı Akıl ben nakılda var. Min Hacı Sünnet'e vesaire. Ebu bu Bunapsı muvafit olmadığı deridir. Muvafitliğe beddiye bağbundan Güzel onun mannerne, getiriyor onu, o hmm. kitabında okudum. Ha. Onu getiriyor yani. Evet başka evet, soru var mı de, dersle <gülüyor> alakalı? Allah razı. olsun. alemu sallallahu